Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyizi üzeriniz olsun. Efendimiz'e ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Bir kardeşimiz şöyle bir soru soruyor. Hocam diyor, dinimizde bayan ve erkeğin tokalaşması haramken şeyhin elini öpmek günah mıdır diye sormuş. Şimdi tabi e, bu tokalaşma konusunda e, el öpme, e, musafa yapma, muanaka dediğimiz sarılma konularında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde olan hadiseler var. Bizzat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şeriflerinde de bunlar ifade buyrulmuş. E, bir defa e, bildiğimiz gibi musafaha'ya hadis-i şeriflerde dikkat çekilmiş. Tabi bu erkekler arasında, hanımlar arasında ya da yakın akraba olan e, hanımlarla erkek arasında şeklinde değerlendirdiğimiz zaman Allah'ın Resulü şöyle buyuruyor. İki mümin karşılaştığı zaman selamlaşır önce. Arkadan da musafa yapmak üzere elleri birbirine uzatırlarsa, musafa yapınca elleri birbirinden ayrılmadan günahları dökülür gider buyuruyor. Yani bu bir samiyet ifadesi bir defa erkekler arasındaki ve hanımlar arasındaki selamlaşmayı dikkate aldığımız zaman bir defa bunda teşvik edici hususun olduğu belli. İki mümin karşılaştığında selamlaşır. Bu selamlaşma bildiğimiz gibi, selam vermek, sünnet almak vacip hükmünde oluyor Hanefi meseb açısından düşündüğümüz zaman. Çünkü ayet-i kerimede Nesabda وَدَا خُيِّتُمْ بِتَحِيِّتٍ فَهَيُّ بِعْزَنِ مِنْهَا اَوْرُدُّهَا buyurulmuş. Yani siz selamlandığınız zaman, size selam verildiği zaman فَهَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا Onu daha güzeliyle alınız. Yani selamü aleyküm deyendiyse ve aleyküm selam ve rahmetullah gibi ilavesiyle almak ayet-i kerime'de e, teşvik edilmiş birinci kısımda. evrudu evrudduhâ veya aynen alın. Ayet-i kerimenin devamında e, veya aynısıyla cevap verebilirsiniz şeklinde müsaade edilmiş. Yani ve aleyküm selam şeklinde. Selamun aleyküm deyince ve aleyküm selam. E, aynı lafızlarla almak ayet-i kerimede e, istenmiş aslında emir sigasıyla. Evrudduhâ veya onu aynen iade ediniz. Selama aynı kelimelerle cevap veriniz şeklinde ifade buyurulmuş. Bu belli. Ondan sonra musafa kısmı tabi ayet-i kerimede geçmiyor ama Peygamberimizin hadis-i tavsiye edilmiş. Ancak bu musafa konusu tabi erkekle kadın arasında olunca ee, birbirine nikah düşmeyecek derecede yakın akrabaların arasında tabi musafa el sıkışma el öpme dediğimiz konuların olduğu belli. Annemizin, ninemizin, halamızın, teyzemizin e, ve yakın akrabamızın e, ablamızın diyelim kız kardeşimizin e, kendi arasındaki erkekle kadın arasındaki el öpmeler, musafalar elbette İslam'a göre caiz bunda şüphe yok. Ancak e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ee, yabancı olan e, hanımlara e, elini vermemiş, elini öptürmemiş mesela. Bununla ilgili peygamberimizin yabancı bir hanıma elini öptürdüğüne dair bir delil yok. Hatta açık deliller şunu gösteriyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu beyat dediğimiz e, erkeklerden, hanımlardan bir at alıyor peygamberimiz. Allah Resulü'ne İslam'a tabi olmadan erkeklerden beyaat alırken el sıkışarak, musafaha yaparak peygamberimize tabi olduğunu sahabe ifade ediyor. Sıradan erkekler Allah Resulü'nün elini sıkarak, musafaha yaparak biat alıyorlar. Hanımlara sıra gelince Allah'ın Resulü mesela bir defasında işte diyelim günümüzdeki gibi düşüncelikle maslarının üzerine bir halı veya kilim parçası koyarak bir tarafına Peygamberimizi elini koyuyor halının ya da kilim parçasının öbür tarafına hanımlar elini basarak, e, beyat ederek geçiyorlar mesela. Böyle bir örnek var. E, aynen erkekler gibi Allah Resulü hanımlar elini vermiyor. Veya başka bir örnek, bir kova diyelim günümüze göre düşün Bir kabın içine su konuyor. Peygamberimiz elini suya sokuyor, çıkarıyor. Kenara çekiliyor. Ondan sonra Peygamberimizin elini soktuğu o suya hanımefendiler, e, sahabe hanımları ellerini geçerken sokarak suya beyat ettiklerini ifade ediyorlar. Yani buna benzer e, hanımların beyatını almada uygulamalar var. Bu da gösteriyor ki Allah Resulü ben e, hanımlara e, elimi öptürmeyi e, sevmem buyuruyor. Tercih etmem anlamında sevmem diye ifade var. Ve bunu Allah Resulü yapmamış. E, ancak daha sonraki e, tabi bazı uygulamalarda e, asıl ancak e, Yabancı bir hanımın, bir erkeğin, yabancı bir erkeğin elini öpmede veya musafa tokalaşmasında tabi kullanılan bazı kelimeler var. Bir musafa kelimesi var malum. Edeple ilgili olmak üzere tokalaşmak anlamında. Bir kabbele yukabbülü takbil kelimesi var. Ayet bilhassa hadis-i ifade edilen. El, el öpmek anlamında. Bir de messe yemessü kelimesi var. Messe yemessü, mes etmek, okşamak, dokunmak anlamına geliyor. Ve cinsel, kötü niyetli, elini avucuna alma, kötü amaçla el sıkışma anlamında bir ifade var. Messe yemessü, hadis-i şeriflerde geçen. Dolayısıyla Allah Resulü'nün şiddet ifade eden bazı hadis-i şeriflerinde messe lafzı kullanılmış. Musa, safa yusafiyo, musafaten kelimesi lafzı kullanılmamış. Takbil kelimesi de yok, el öpmek anlamında. Messe yemezsü kim mesh yabancı bir kadının elini, eline elini tutarsa anlamında. E, bununla ilgili Allah Resulü'nün e, şiddetle men ettiği, Messe yemessü ile olandır. Şimdi dolayısıyla e, bunun yerine, e, diyelim e, çok yaşlı olan, e, annemiz, ninemiz yaşındaki, 50-60-70-80 yaşlarındaki çok yaşlı bir hanımefendinin elini öptüğümüzü kabul edelim. 15-20 yaşında, 30 yaşındaki bir genç saygı duyduğu, e, aileden biri olarak kabul ettiği birinin elini öpse diyelim mesela. Bunun kesinlikle e, musafaha ve takbil kelimeleri ifade edilmesi terbiye ve e, ona saygıyla alakalı olduğunu e, örfen herkes bilir. Ve bununla ilgili de ilginç bir örnek zaten yaşanmıştır. Mesela Hazreti Ebu Bekir radıyallahu e, halifeli döneminde hadise olmuş. E, süt e, annesi varmış Hazreti Bekir'in. Çok yaşlı. E, Medine dışında. Onu ziyarete gidiyormuş bazen. Ziyarete gidişinde süt annesinin komşusu bir hanımefendi varmış. Sahabilerden yine. O da geliyormuş. Halifemiz gelmiş diye. Elini uzatıyormuş, ve bakam elimi, sen ben senin annen yerindeyim gibi bir düşünceyle elini uzatıyor. Hz. Ebu Bekir'in de süt annesinin arkadaşı olan bu komşu yaşlı hanımefendinin elini öptüğüne dair rivayet var kaynaklarda. Yani bu da gösteriyor ki saygıya dayalı olmak üzere böyle bir yaşlı hanımefendinin elini öpse bir erkek, hiç akrabası olmadığı halde saygıya dayalı olduğu için, Sanki Hz. Ebu Bekir Efendimizin e, bunu edeple ilgili görerek e, artık uzatılan eli öpmeden geri çevirmesinin belki edebe aykırı olmadığını düşünerek öptüğü rivayeti var. Yani hulasa e, bu şekilde saygıya dayalı olmak kaydıyla müsamahayı görüyoruz ama tabi Şeyh Efendi'nin elini öper, sıradan e, aynen peygamberimize kadınların beyat ettiği gibi elini öperek ona tabi olur demek doğru değil. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, o şekilde sıradan biat etmelerde falan hanımlar elini vermemiş, rastgele e, o şekilde elini öptürmemiş, bu da biliniyor. Bunu bu şekilde değerlendirmek daha uygun olur. Başka bir kardeşimiz, e, hocam diyor, çocuğunu aldıran kadının ibadeti kabul olmaz diyorlar. Ne dersiniz? diye sormuş. Şimdi Çocuğunu aldıran deyince herhalde kürtaj yaptıran hanım kardeşlerimizle alakalı soru oluyor. Şimdi tabi bununla ilgili bunu şartlara bağlı olarak değerlendirme gerekiyor. Şimdi öyle zaruret halleri olur ki bebek sakattır. Ayrıca anne karnında ölmüştür veya ölme riski vardır. Ondan sonra anneyi zehirleme, ölümle seviyet verme gibi tehlikeler vardır. Mesela bunu doktorlar tespit eder. Ee, eğer bu çocuk alınmazsa annenin hayatı riske girer. Annenin zehirlenmesine sebep olabilir. Anlamında bir risk varsa zaten böyle bir müdahalenin yapılabileceğinde şüphe yok. Bu tedavi kapsamına da giriyor. Annenin hayatı öncelik veriliyor. Hatta İslam alimleri böyle bir durumda demişler e, hamilelik hangi ayında olursa olsun 7-8 aylık bile olsa annenin hayati tehlikesi varsa doğum yapması beklenirse bu annenin hayatı tehlikeye girer. Ölebilir diye e, tıbbi bir risk varsa annenin hayatını öncelik verilir denmiş. Ve kaç aylık olursa olsun bu bebek e, alınır ve annenin hayatı kurtarılır denmiş. Bunda ittifak var. Bu zaten e, tercih noktasına gelince cenin mi tercih edesin, annemi mi noktasına gelirse anneye öncelik verilmiş. Çünkü daha sonra annenin yine yeni bir doğum yapma e, imkanı her zaman olabilir. Böyle değil de ee, ilk zamanlarda ilk mesela bir, bir buçuk aylık döneme kadar olan e, kısımda işte 40-45 günlük olan hamilelik döneminde Allah Resulü bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. E, anne karnında cenin 41 rivayete 42 günlük olunca melek gelir şu hususları e, bilgi olarak yükleme yapar buyuruyor Peygamberimiz ve sellem. sağ olarak doğacaksa eceli Allah'ın emriyle melek ne kadar yaşayacağını ona yükleme yapar. Bilgi yüklemesi diyelim ona biz. Ondan sonra rızkı dünyaya sağ gelecekse rızkı ne olacak ömür boyu? Bu programlanır. Ondan sahit mi olacak bir de. Yani bu dört hususu melek diyor bu bilgileri yükler. Yani bir bakıma sanki kader bilgileri. Ee, sanki 40, 42 günlük, bir buçuk aylık döneme kadar henüz yüklenmemiş anlamına müsait e, oluyor bu hadis-i şerif. Dolayısıyla bu kader bilgileri melek tarafından e, bu ceninin denasına, e, genetik yapısına yüklenir diye anlayacağımız derecede e, hadis-i şerifte açıklık var. Ondan sonra e, yine başka bir hadis-i şerifte 3-40 geçince diyor Peygamberimiz, 120 gün oluyor yani. Ee, yine melek gelir, ruhu üfler diye bu hadisleri ifade edilmiş. Demek ki aslında ruhun üflenmesi 120 günlük oluyor, 120 günde oluyor. İşte bu döneme kadar buna birinci döneme İslam alimleri gayri hılka dönemi demişler. Yani bakıldığı zaman henüz insana benzemeyen bir buçuk aya kadar olan dönemde insan şekli olmayan dönem. Müstemül galih Hilka diye ifade edilmiş. Bu dönemde yine sıkıntı varsa herhangi bir şekilde alınması gerekiyorsa bunu yine rıza olmak kaydıyla müsamene karşılanmış. Ciddi bir sebep varsa yine sağlıkla alakalı problemler yaşanıyorsa yaşanma durumu varsa bu olabiliyor. Bundan sonraki dönemde Müstemül hılka döneminde yani artık el yüzü gözü belli olduğu için hılkatının belirgin olduğu dönem denmiş buna. 1,5 ay ile 120 gün arasındaki 4 aylık, 4 ay 10 gün oluyor. Dönemde olan e, müdahale yine e, eğer bir zaruret varsa müdahale söz konusu olabilir. Fakat bundan sonraki dönemde ruhlendikten sonra 120 günden sonraki dönemde doğuma kadar olan süreçte sadece annenin hayatını kurtarmak için e, müdahale gerekiyorsa müdahale edilir, anın hayatı kurtarılır. Bunun dışında başka bir sebeple eğer artık canlı olan bebeğe müdahale edilirse onu öldürerek alma söz konusu olacağı için diyetik kamile gerekir. Buna sebep olana diyet gerekir. Tam diyet gerekir diye İslam işte alimleri bunu sonuca bağlamışlar. Dolayısıyla e, Müstebül Hırka döneminde de aynı şekilde tabi e, bir sebep yokken müdahale caiz görülmemiş. Hele ondan sonraki dönemde tam diye gerekecek derecede doğum olmuş sağlam insan hükmünde sayılmış ve bunun haram olduğu ifade edilmiş. Sadece annenin hayatı terkesi varsa bu müstesna tutulmuş. İşte buna benzer ee, elbette sebebe bağlı olarak haklı olan durumlar olabilir. Savaş şartları içinde bir takım zina gibi olayların içinde e, ilk günlerde özellikle bu gibi müdahalelerin yapılması e, caiz olur mu olmaz mı konuları tartışılmış e, ve kadına da bu konuda bir takım haklar verilmiş. Ancak Allah Resulü döneminde e, iki kadın arasındaki e, bir tartışma sırasında e, hamile olan kadının karnına vurmak suretiyle diğeri e, çocuğun düşmesine sebep olmuş. E, dolayısıyla e, Peygamberimiz sallallahu sellem, gurre cezası deniyor ona. E, diyetin 20'de biri daha e, demek ki henüz 120 günün e, dolmadığı bir dönemde olduğu anlaşılıyor. Gurre cezası denilen e, diyetin 20'de biri kadar olan bir tazminatı. E, bu Çocuğun düşmesine sebep olan e, suçlu durumdaki kadının ailesine Peygamber'in hükmettiği biliniyor. Buna gurre cezası deniyor. Ve bu yalnız e, kavga sırasında olan e, çocuğun düşmesine sebep olan bir hadisedir. Rizaya dayalı olan bir e, durum değildir ve gurre cezası bu sebeple hükmedilmiştir. Başka bir kardeşimiz. Hocam diyor düğünde takılan altınlar mehir sayılır mı diye sormuş. Şimdi düğünde takılan e, takılar hediye grubuna giriyor ve dolayısıyla mehir ayrı bir konu. Nikah sırasında veya daha sonrasında e, erkeğin hanımına mehir olarak vermek üzere belirlediği bir e, takı varsa bu gerdanlık olur, bilezik olur, para olabilir olabilir. E, daire olabilir, araba olabilir. Neyse yani bir mal sayılan e, ki en azı mehrin Hanefi meslemi de bildiğimiz gibi 10 e, dirhem gümüşten az mehir olmaz buyuruyor Peygamberimiz. Hanefiler bunu esas almış. 10 dirhem gümüşle de yaklaşık iki kurbanlık koç alınıyor Peygamberimiz zamanında. E, o da yaklaşık e, günümüzde 1200 e, lira gibi. Yani günümüzde 1000 yani üzerinde en azından bir mehir e, nikah sırasında belirlenmesi gerekiyor. Bu kadın haklarından. Şimdi düğün hediyeleri ayrı sayılıyor. Düğün hediyeleri erkek tarafından takılanlar e, erkeğe ait kabul ediliyor. E, gelin hanım akrabaları tarafından takılanlar da hanıma ait kabul ediliyor takılar. Zaten onun kendi hediye olarak verilen haklarıdır bunlar. Bunu ayrıca biz mehir sayalım demek doğru değil. Yani şu olabilir yani erkek kendi tarafından takılan takıları ayırıp sana ben 100 gram altın mehir belirlemiştim bu 100 gramı bana ait o bana ait sayılan hediyelerden mehir olarak veriyorum diye bir anlaşma ile bunlar tespit yapılarak, envanteri çıkarılarak bileziklerin falan böyle bir tespitle hanımına teslim ederse bu olabilir ama mehiri ayrıca yani hediyelerin dışında takdir ederek değerlendirmek daha uygun. Ee, ancak herhangi bir tabii boşanma durumunda, eşya ayrımında bildiğimiz gibi e, erkeğe ait olanlar hangileridir, hanıma ait olan nelerdir, bunun dökümünü çıkarırken e, düğün sırasında hediyelerin kimler tarafından takıldığı belliyse, ayrıca bunlar biliniyorsa erkek tarafının taktıkları erkeğe ait olarak ayrıt ediliyor ve Hanım tarafını taktıkları da hanımın sayılıyor. Onun mehirle alakası yok. Onlar e, hediye olarak kendilerine verilmiş olan e, şeylerdir. Teslim alınmakla onların mülkü haline geliyor. E, İslam'da kadının malı, kadının erkeğin malı, erkeğin olmak üzere mal ayrılığı rejimi esas alınmış. Ama birlikte bunları karıştırıp tabi kullanmaları değerlendirmeleri, satalım bununla araba alalım, a, araba alalım demeleri mümkündür veya düğün borçlarını bu hediyelerle bunları bozduralım, borçtan kurtulalım demeleri mümkün ve caizdir. Yani birbirine karı koca, kendine ait olanları hibe etmek, müsaade etmek, izin vermek suretiyle tabii ki eve olan harcamalar yapılabilir. Bunda şüphe yok. yani Rızaen olmak şartıyla karı koca birlikte hareket eder. Kazançlarını ortaya da harcayabilirler, sarf edebilirler. Bunda da şüphe yok. Yeter ki karşılık rıza olsun. Bu rizaya dayalı olan harcamalar yapılmış bulunsun. Tabii Allah Resulü döneminde 400-480 direme kadar e, mehir örnekleri var. Allah Resulü'nün kendi aileleri ve diğer dışarıdaki sahabelerin verdiği e, mehir miktarları e, pek de az değildir. Hurma bahçesi veren var. 400 dirhem 5 dirheme kurbanlık koç alınan piyasada 50-60-80 koyun parası gibi. Yani bugünkü 70-80 bin lira, 100 bin lira gibi bir daire parasına yakın mehirler Allah Resulü döneminde fiilen verilmiş. Kadın hakkı olarak da e, muhafaza edilmiş. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor kadınlar özel hallerinde Kur'an-ı Kerim'i kıyafetlerin yeniyle veya bir eldiven yardımıyla tutabilir mi? Yoksa dışarıdan bir örtüyle mi tutması gerekir gibi bir soru sormuş. Şimdi tabi Kur'an-ı Kerim'in saygınlığı sebebiyle el sürme konusu. Nesab-ı Allah'a mesulüyle mutahherun ayet kerimesinde o Kur'an'a ancak temiz olanlar el sürebilir ayetinde. Ee, orada messeye messu, elle dokunmak anlamı da Kur'an-ı Kerim'in sayfalarına. Dolayısıyla e, dokunmak isteyen, Kur'an-ı Kerim'i açmak isteyen, eliyle e, temas etmek isteyenin temiz olması ya, bu ayet-i kerimeden anlaşılmış. Ve bu yüzden de e, cünüp olanın veya e, adetli olan bir hanımefendinin eline Kur'an-ı Kerim'i alıp sayfalarını karıştırması, çevirmesi, elle dokunması bu ayet-i kerimeye göre caiz görülmemiş. Elbette bu konuda dikkatli olmak, hassas davranmak Kur'an-ı Kerim'e saygının gereği. Ancak günümüzde Kur'an-ı Kerimler bildiğimiz gibi cilt yapılıyor. Şimdi Osmanlı döneminde, Osmanlı uleması aslında bu ciltlerin gılaf deniyor. Bir çanta içinde olunca Kur'an-ı Kerim o çantayı yanımızda da taşırız. Elimizde alırız. Duvara asarız. Bir yerden başka yere taşırız. Onda şüphe yok. Yani Kur'an-ı Kerim gılaf içinde olunca demişler. Bir bes torba olur. Meşin çanta olur. Ve ona benzer. Bu arada cildi de gılaf vazifesi görsün diye Osmanlı uleması e, mumyalama yoluyla bir cilt vardır. Osmanlı döneminin bazı Kur'an-ı Kerimlerine bakılırsa o dönemdeki ciltçiler e, aynı zamanda çanta vazifesi görsün diye Kur'an-ı Kerim'i ciltlerken e, dışını e, mumyalamak suretiyle bir çeşit e, gılaf e, şekline sokmuşlar. Böyle olunca da böyle bir Kur'an-ı Kerim'i elbette adet olan bir hanımefendi alır, duvara asar bir masadan alır, kitaplığa koyar. Kitaplıktan alır, başka yere temizlik yaparken koyabilir falan. Böyle rahat olsun diye ciltleme yoluna gidilmiş. Yani bu şekilde Kur'an-ı Kerim ciltliyse, sayfaları açık değilse ki Allah Resulü döneminde bildiğimiz gibi zaten Kur'an-ı Kerim toplanmış, kitap haline getirilmiş değil. Ancak bir takım ahşap, mermer ve kemik vesaire üzerine, malzemeler üzerine yazılı olarak Kur'an-ı Kerim e, sureleri ve ayetleri e, açık olarak bulunuyordu. ve Dolayısıyla onların ele alınması ile bugünkü Kur'an-ı Kerim'in düzenli şekilde kapağıyla, cildiyle ele alınması farklı bir olay. O yüzden burada Kur'an-ı Kerim'e hanım kardeşimizin elimi alamam demesi ciltli bir Kur'an-ı Kerim'i yerine e, alabilir. Graf vasifesi görecek derecedeki kapağın içinde olan o Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapmış da sayılmaz. Dolayısıyla burada e, bizim özellikle Türk öfümüzde tabi güzel e, edepler var Kur'an-ı Kerim'le alakalı. E, yere konmaz. Efendim göbekten aşağı tutulmaz. E, yukarılara asılır falan. O yönüyle güzel ama bakıyorsunuz Mekke-i Mükerreme'de veya Medine-i de oradaki Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'i yere koyuyor. Üzerine başını altına koyuyor hatta. Kitaplığa kadar götürmek zor geldiği için acil durumlarda. Orada istirahat ediyor yerine göre. Ama hiç de saygısızlık tabii ki düşünmüyor bunu yaparken. Yani Kur'an-ı Kerim'i yere koyduğu için ben buna saygısızlık yapıyorum diye düşünmüyor. Yani bu artık biraz da örfi oluyor. Bizim Türk örfümüzde bir hayli Kur'an-ı Kerim'e saygı daha dikkatlidir. E, yukarılarda Kur'an-ı Kerim'i tutma alışkanlığımız vardır. Ama tabii ki asıl olan, e, asıl Kur'an-ı Kerim'in okunması, içindeki hükümlerinin, emir yasaklarının anlaşılması ve günlük hayatı yansıtılmasıdır. Hedef de budur. Sadece ben saygı göstereyim, yukarılara asayım e, ve bu sayede Kur'an-ı Kerim'le amel etmiş sayılırım demek de doğru değil. Asıl onu açıp okumak içinde olanları anlamak tabii ki hedefimiz olmalıdır. Başka bir kardeşimiz hocam diyor kızım çalıştığı için e, namazın sadece farzlarını kılıyor. Biz Hanefiyiz. E, hocam açıklar mısınız demiş. Şimdi sadece namazların farzlarını kılıyor. Sünnetlerini kılmaya vakti olmuyor. Anlamında mıdır? Yoksa keski e, kesalet sebebiyle yani tembellik yüzünden mi acaba sünnetleri ihmal ediyor? O tarafını bilemeyiz ama hani acil durumlarda tabii ki iş arasında bir takım makinelerin başında gezinirken, ederken, çeşitli düzenlemeler yaparken e, ikini namazını kılması gerekince sadece farzını kılmakla yetiniyor diyelim. Bu olabilir. Ama bir öğlen namazını kılıyorsa öğlen namazın sünnetleri müekket bildiğimiz gibi peygamberimizin genellikle terk etmediği sünnetlerden o yüzden o sünnetleri kılmaya çalışması gerekir ama yine vakti yoktur darlık vardır İhmal ederse böyle bir sünneti e, tabi farzı kılması onu farz yükümlülüğünden kurtarır bunda şüphe yok ancak tabii ki sevap eksikliği olur sünneti kılmamasından dolayı e, o günkü öğlen namazının ilk ve son sünnetinin getireceği ecirleri kaçırmış olur bu anlamda kaybı olur ama farza bunun bir zararı da olmaz tabi ki. Ee, yani e, hele sabah namazı sünnetini Allah Resulü hiç e, terk etmemiş hatta bunu vacip kuvvetinde görenler bile var. E, sizi düşman askerleri e, düşman kovalarken bile olsa e, o sırada bile olsa sabah namazının işte o iki rekatlık sünnetini veya sabah namazını kılın şeklindeki hadis-i şeriflerde ee, o, o namaza Allah Resulü'nün dikkat çektiğini biliyoruz. Yani bu yüzden mümkün oldukça kardeşimizin sünnetleri de kılmaya çalışması elbette daha faziletlidir. Ve farzlarını da daha ecirli hale getirir. Farza bir hazırlıktır sünnetler aynı zamanda. O manevi havanın içinde bir bütünlüktür. O bütünlüğü bozmamak gerekir. Ama acil durumlarda ancak farzı kılabilecek imkanların bulunduğu zamanlarda Tabii ki farzı kılmakla yetinme imkanı da vardır. Bir kardeşimiz hocam diyor, babam halamın mirasını borç olarak aldı. Şimdi ise borcu olduğunu kabul etmiyor. Tabii halası dediğine göre e, babasının kız kardeşi oluyor. Yani kendine miras düşmüş demek ki babalarından, yukarıdan gelen miras var. E, i̇ki kardeş, e, erkek kardeşi kız kardeşinin Hakkı olan mirası Borç olarak ben alıyorum demiş Daha sonra sana öderim demiş kız kardeşine Şimdi ise borcu olduğunu kabul etmiyor diyor Babası daha sonra Ben bunu borç dedim ama Bu babamızdan yukarıdan gelen bir miras Bunu borç olarak düşünmüyorum Ödemek de istemiyorum demiş Sonuçta Babamın ödemediği bu borç diyor Kardeşimiz Annem ve bizim yani çocukların borcu mu sayılır diyor. Bizim babamızın bu ödemediği borcu ödememiz gerekir mi diye soruyor. Tabii ki yani kul hakkıyla böyle bir baba ahirete intikal etmiş olur. Vefat etmiş durumdaysa kısaca onun malından babaların miras malından bildiğimiz gibi önce borçlar ödenir. Kız kardeşinin olan borcu da belliyse diyelim 50 bin lira miras hakkı varmış kız kardeşinin. Bunu ben demiş şimdi kullanayım daha sonra sana öderim. 50 bin liranın tabii kayda geçtiğini düşünelim. Elinde belge var kız kardeşinin. Mirastan hakkı olan 50 bin lirayı ağabeyesine müsaade etmiş. Ağabeyesi bunu kendi ticaret işinde işte araba alırken falan kullanmış neyse ve daha sonra öderim demiş ama ödemiyor. Borç duruyor kenarda. Ve ABS'de vefat etti diyelim. ABS'nin malı var. Ne kadar malı var? 300 bin liralık malı olduğunu kabul edelim. 50 bin lira kız kardeşine olan bir borç var. Önce bu borç ödenir bildiğimiz gibi. Geride 250 bin lira kalır. 250 bin lirayı diğer milatçıları paylaşacaktır. Yani hanımı e, ve kızı diyelim. Soruyu soran kız kardeşi, kızı hayatta olduğuna göre... Ee, geri kalan 250 bin lirayı paylaşmış olurlar. Yani miras malından kısaca bu borcu ödemeleri gerekir. Kendilerinden ödemeleri tabii ki gerekmez zorlanamaz ama e, babalarından kalan miras malından önce onun borcu ödenir geri kalanı paylaşırlar. Babası hiç mal bırakmadan bilfars müflis olarak öldüğünü kabul edelim. Babaya ait böyle bir borç var. Oğlu kızı veya hanımı Babaya ait olan bu borcu ödemek zorunda mıdır diye düşünürsek, bir tek belki e, kefil olmaları durumunda bu borç zaten onların üzerinde kalabilir tabi ki. Yani daha önceden kefil oldu, olmuşsa bir hanımefendi kocasının borcuna veya bir hanım kız babasının borcuna kendi mali durum müsait olduğu için kefil olmuşsa ve babası da bu borcu ödeyemeden vefat etmişse kefil sıfatıyla ona rücu tabi akla gelir. Bunun dışında ödemek zorunda değiller. Ama biz babamızı borçlu bırakmayalım. Yarın kıyamet gününde kul hakkıyla hesaba çekilmesin. Madem bizim elimizde mal mülk var, babamıza ait olan bu borcu ödeyelim derlerse, hanımı ve özellikle kızı, oğlu neyse, ödeyebilirler. Yani babalarından miras kalmasa bile, Babalığına ait olan borcu ödemelerine bir engel yok. Onu kul hakkından kurtarmak için. Ama ödemeye zorlanamıyorlar. Çünkü İslam'da e, aile fertleri hep ayrı ayrı müstakil velayet sahibi sayılmış. Yani bir ağabeyin borcundan erkek kardeşi sorumlu değil. Bir ablasının borcundan kız kardeşi sorumlu değil mesela. Her e, velayet hakkı olan belli rüşt yaşına gelmiş olan diyelim. 18-20 yaşına gelmiş olan bir kimse bildiğimiz gibi kendi malın kendi başına mal sahibi olabiliyor. Blur çağından itibaren de oluyor ama mal üzerindeki kullanım bildiğimiz gibi rüşt döneminden itibaren oluyor. Yani imza atarak tapuyla mal almak veya tapuyla malını sata, satmak rüşt yaşından itibaren oluyor. Bu da 18 yaş bildiğimiz gibi bugünkü genellikle dünya ülkelerinde Türkiye'de de 18 yaşını bitirip 19'undan gün alınca bir erkek veya kadın fark etmiyor. Kendi imzasıyla malını satabiliyor, mal alabiliyor. Attığı imzalar tam olarak geçerli oluyor. Ama o yaşa kadar 18 yaşını bitirinceye kadar ancak velisinin himayesi altında imza atabiliyor mal alacaksa onun adına mal satılacaksa e, onun himayes onu himayeden eden veli devreye girmeden bu geçerlilik kazanmıyor bildiğimiz gibi. İslam'da da böyle. Hemen reşit e, hemen e, ergenlik çağına geldi e, malını alabilir satabilir denmiyor ve rüşt yaşına gelip gelmediğine bakılıyor ve o yaştan itibaren de kendi e, malının sahibi sayılıyor. E, burada da o Esastan hareket edilerek e, aile içindeki alacaklar, verecekler e, kendi içlerinde bu esaslara göre çözümlenir. Ama birinin borcu için diğeri bundan yükümlü tutulmaz. Kefil olmadığı sürece. Ama biz bir aileyiz, bütünüz. Birbirinin borçlarını kabul ederiz. Aile şirketi gibi kabul ederek kendilerini birbirini desteklerler, yardımcı olurlar. Tabii ki ona kapı açık. Bunun olması da belki tavsiye edilir, gerekir. Şimdi kardeşimiz sorunun devamında ödemek istiyoruz diyor. Fakat halam hasta durumda. Ölürse kiminle lallaşırız diye soruyor. Şimdi bu da güzel bir soru aslında devamında. Şimdi halası hastaymış. 50 bin lira alacağı örnek olarak verdik. Ağabeyesinde, erkek kardeşinde 50 bin lira alacağı var. Hastalanmış hanımefendi. Eğer vefat ederse onun bu e, alacağını e, biz nasıl helallaşırız? Ne yapmak lazım diye soruyor kardeşimiz. E, söylediğimiz gibi onu babalarından e, kalan miras parası varsa orta yerde onu o zaman halasının artık mirasçılarına kimse mirasçıları. Halası evliyse kocası vardır mesela. Oğlu kızı vardır. E, halasını onlar mirasçı olacak. Hak onlara geçiyor bu defa. Yani annelerinin alacağını, daha önceden alacağını bu sefer mirasçıları alma hakkına sahip oluyor bildiğimiz gibi. Yani bir vefat edince birçok alacakları vardır. Mesela bir firma sahibini düşünelim, sanayiciyi. Trafik kazasında vefat etti. Yüz binlerce alacakları var. Senetler, çekler var mesela. Alacaklar. Kim tahsil edecek bunu? Hemen mirasçıların o haklar geçiyor bildiğimiz gibi. Borçları var. Alacaklar borçlar. Miras malı içinde borçlar ödenerek alacaklar tahsil edilerek sonuçta ona ait olan gerçek mal ortaya çıkıyor. Bir çeşit tasfiye eder gibi, onun mal varlığını tasfiye eder gibi dökümü çıkarma gerekiyor. Envanteri yapılıyor. Vefat eden sanayicinin borçlar ödenecek, düşülecek yani alacakları eklenecek, sağlam alacaklar ondan sonra kendisine ait olan mal varlığı ortaya çıkacak miras malı olarak o taksim edilecek yani burada tabi ki borçlar ödenir vefat edenin borçları da kendi miras malından öncelikle ödenir ondan sonra geri kalan kendine ait mal miraslarına intikal etmiş olur çünkü bütün bunlar e, doğru bir şekilde elbette yazıcı melekler tarafından kayda geçer. Yani o mal varlığı üzerindeki bütün hak hukuk neden ibaretse doğru bir şekilde kayda geçmiş durumdadır görevli melek tarafından. Çünkü bildiğimiz gibi melekler için dil sorunu yoktur. Yeryüzündeki bütün dilleri bütün incelikleriyle kalpteki niyete göre, söylenme durumlarına göre melekler bilirler. Hangi dil olursa olsun. Yeryüzündeki bütün dilleri bilmek durumunda. Ondan sonra malla ilgili olan hakları da bugün e, en ileri muhasebecinin, mali müşavirlerin düşünemeyeceği derecede yerli yerinde hak hukuk kime aitse kulakları anlamında kime aitse bunlar yerli yerinde kayda geçmiş durumdadır. Dolayısıyla o kayıtları e, bizim nasıl geçmiştir derken İslami hükümlere göre tabii geçtiğini düşünmemiz gerekiyor. İslam'a göre hak hukuk neden ibaretse yine bu konudaki fetvalara dayanarak alacak verecekle ilgili konuları, mirasla ilgili hak ve hukuku, İslami ölçülere göre dökümünü çıkarıp yazdığımız zaman doğru şekilde bir hesaplama yapılmışsa kayda amel defterine öyle geçmiş demektir. İslami ölçülere göre geçmiş demektir yani. Yoksa bunun dışında başka bir takım şekillerle geçtiğini düşünmemiz söz konusu olmaz. Ancak helallaşmalar yoluyla kişilerin arasındaki hak hukuku birbirini helal etmeler yoluyla değişiklik yapılacaksa bunu zaten beyan ederler. Yazılı belgelerle birbirine fazla miras verirler, denkleştirirler. İki kardeşi derler ki birisi erkek birisi kız, üç daire var diyelim mesela bir oğlu bir kızı kalmış bir kimsenin ortada 3 tane daire var eşit değerde diyelim örnek olarak Kur'an-ı Kerim'e göre bakıyoruz Allah size e, erkeğe 2 kız hissesi kadar miras emir ve tavsiye etmektedir buyuruyor ayet kerimede erkek çocuğuna 2 kız hissesi kadar miras emir ve tavsiye etmektedir emretmektedir vasiyet etmektedir. Şimdi burada efendim iki daireyi erke, erkek aldı, bir daire kız aldı, kendi aralarında anlaştılar, tapuda işlem yaptılar, olay bitti. Veya bunu e, biz eşit paylaşalım dediler kendi aralarında. Bu üç daireden birini satalım. 200 bin lira değerinde olduğunu kabul edelim birer daireyi tapuyla üzerimize alalım. Üçüncü daireyi de satalım. Yüzer bin lira nakit para alalım. Bununla diğer ihtiyaçlarımızı görürüz deseler. Yani kız kardeşine kısaca yarım daire parasını kendi rızası erkek müsaade etse, verse ona ikram etmiş olur. Bağışta bulunmuş olur yani. Bu caizdir. Ecir de kazanır. Rizaen olduğu için burada İslam'a uymadılar. Kur'an-ı Kerim bu hükmüne uymadılar demek doğru olmaz. Yani helallaşma yoluyla bunu rizaen taksim diyoruz. İki kardeş kendi aralarında anlaşmak, uzlaşmak, helallaşmak yoluyla eşit taksimat da yapabilirler. Buna da bir engel yok. Ama illa tam Kur'an-ı Kerim'de yazdığı şekliyle bunu biz uygulayalım denirse... O da alü lala güzel olur. Neden güzel olur? Çünkü e, erkeğe burada fazla minası verilmesinin bir mantığı var. Bir sebebi var. Arka planı var. Buna karşılık İslam o erkek kardeşe bir takım yükler yüklüyor. Kız kardeşini himaye etmek. Ondan sonra hayatında onu desteklemek. Başına bir hal gelirse artık e, anne babada olmadığına göre ortada vefat etmiş ki mirası paylaşıyorlar. Yarın o kız çocuğu evlenmese mesela, evlenemese, evlenmese, ağabeysi ömür boyu onunla ilgilenmek durumunda. Bakımın üstlenmek zorunda. Evlendi, geçinemedi diyelim, geri geldi, ağabeyesinin kapısını çaldı. Abi böyle böyle, biz mümkün değil, geçinemiyoruz, boşanacağız veya boşandık, ayrıldık. Ağabeysi onu kabullenmek durumunda. Hatta Allah Resulü bir hadis-i şeriflerinde eğer bir kimse <gülüyor> dul kalan, kocası vefat eden veya boşanan kızını veya kız kardeşini bir rivayette kapısına geldiği zaman geri çevirmez. Buyur kızım veya kardeşim, ablam der. Onu himaye ederse yarın kıyamet gününde iki parmağını Allah Resulü gösterir. Beraber oluruz buyuruyor. Bu kişiyle beraber oluruz. Veya Ceh cehennemle cennete, cehennem arasına perde olur diyor bu onun sahiplenmesi, sahip çıkması şimdi dolayısıyla buna benzer erkeğe bir takım vazifeler yüklenmiş bu erkek çocuğu kız kardeşinin ablasının evine gidip abla ben geldim işte çalışamıyorum işimi kaybettim böyle bir hükümdü yok bakınız kız kardeşinin ablasının halasının teyzesinin böyle bir sorumluluğu yok ama erkeğin böyle bir sorumluluğu var Mali bakımdan kısaca özellikle kızlarıyla, kız kardeşleriyle ilgilenmek, ömür boyu onların üzerinde bir bakıma onları himaye etmek ve mecbur kaldıklarında gelip eve döndüklerinde aynen kendi kızları gibi onu tekrar himaye etmek infak etmek ve bakımını sağlamakla yükümlü tutulmuş erkek. Yani buna benzer bir denge hesabı da tabii ki mali bakımdan ayrıca var. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor ben e, öğretmenim çocukları ahlakla eğitmeye çalışıyoruz. Kazandırdıklarımızın ahirette bize faydası olur mu? Kazan kazandıramadıklarımız zararı olur mu diye sormuş. Elbette. Elbette. Yani özellikle e, muallimlik, eğiticilik İslam'da e, en önemli hizmetlerden. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda bir mürebbidir, muallimdir, öğreticidir, mübellidir, mübeşşirdir mesela. Peygamberlerin özellikleri. Mübelli, tebliğ edici, e, müjdeleyici. Bir de tabi inzar edici tarafı da var. Uyarıcı, uyarma anlamında. Münzir. Dolayısıyla Peygamberlerde olan bu eğitimcilik sıfatı aynı zamanda e, muallimler tarafından, öğretmenler tarafından günümüzde sürdürülüyor. Bir öğretmen tabii ki e, öğrencilerine faydalı olan şeyleri öğretiyor. Ömür boyu ona yarayacak olan bir meslek öğretiyor. Hakkı hukuku öğretiyor. Terbiye eğitimle ilgili bir derse e, tamamen e, öğrencinin ahlakıyla, e, terbiyesiyle ilgili konuları işliyor ve öğrenciye istikamet veriyor. Ve e, kısaca hikmet denilen faydalı bilgileri öğrencilere aktarıyor ve ona, onu yönlendiriyor. Ömür boyu e, bir bakıma onun önünü açacak bilgileri ona veriyor. İşte bu bilgiler eğer sağlıklı bilgilerse, öğrenciye gerçekten ömür boyu fayda sağlayacak, hele İslami manada onu hak yolda yürüyecek derecede faydalı ilimlerse onu yönlendiren hocası da o ileride o öğrencisi mezun olup hayata atıldığı zaman bütün bu bilgilerle hizmet ettikçe topluma olan hizmetleri devam ettikçe buna sebep olan hocası da elbette nasibini alır. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde buyurmuş. Hayra delalet eden, aynen o hayrı işleyen gibidir. Yani bir hayrı telkin eden kişileri hayra yönelten, o kişi hayrı işlediği sürece onu o hayra yönelten kişi de o sevabı alır buyurmuş hadis-i şerifte. O yüzden dolayısıyla çocuklarını yetiştirmede, öğretmenin, öğrencilerini yetiştirmede İleriki yıllarda belki ömür boyu Onun yapacağı hayırlı güzel hizmetlere Vesile olacağı, sebep olacağı için Elbette nasibini alır Dolayısıyla e, Zaten bir hadis-i şerifte Vefat edip gitse bile Bu muallim, öğretmen dediğimiz kardeşlerimiz Yarın arkasından Bu yetiştirdiği ve topluma büyük hizmetler yapan Eğiterek ahlakının İslah olmasını sağladığı öğrencileri e, arkadan yaptığı bütün hizmetlerden, meydana gelen ezirlerden onun arkasından sadaka-i cariye olarak e, ona ezir göndereceğinde de kazandıracağında da şüphe yok. Çünkü hadis-i şerifte bildiğimiz gibi اِذَا مَا تَبْنُ عَدَمٍ buyurulmuş. اَمَلُهُ Ademoğlu vefat ettiği zaman amel defteri kapanır. Yani ameli kesilir. İlla مِنْ ancak üç kişinin amel defteri kapanmaz. Kim bu üç kişi? Sadakatin cariyetin Birincisi sadaka cariye sahipleri. Yol, köprü, çeşme, okul mesela, cami, Kur'an-ı Kur Kerim kursu gibi güzel bir takım hizmetler malını kullanarak, harcayarak yapmış, vakıflar meydana getirmiş ve bunların insanlar istifade ettikçe vefat edip giden o kişi Bunlar da almaya devam ediyor. Amel defteri açık kalıyor yani. İkincisi ilmin e, yuntefevbi. Kendisinden istifade eden ilim bırakan. İlim bırakan. Kitap yazan. işte bu ilmi öğrencilere aktaran ve bundan insanlar o ilimden istifade ettikçe amel defteri açık kalır buyruluyor. Evveledin sarihin yedule ve kendisine hayır dua eden çocuk evlat bırakan. da güzel yetiştirmiş ve topluma hizmet eden İslam'ı yaşayan evlatlar olmuş ve anne baba da ve hocası da onlara verdiği bu eğitimden, bu hizmetlerden dolayı vefat ettikten sonra bile ecir almaya devam ediyor. Hem sağlığında iken alıyor hem de vefat etse bile arkadan bu ezirler gelmeye devam ediyor. Şimdi dolayısıyla bütün bunları yine e, meydana gelen ezirleri toparlamak, amel defterini işlemek meleklerin görevi. Melekler bu konuda hata yapmaz. Yeryüzünde bizimle ilgili ne gibi iyilikler varsa, hayrasınat varsa bunlar çeşitli şehirlerde olabilir. Farklı ülkelerde de olabilir. Bize ait olan sevap getiren amellerimiz Türkiye'de olabilir, Avrupa'da olabilir, Amerika'da olabilir, Çin'de olabilir, Japonya'da olabilir. Oralara gitmiş, hizmet götürmüşüz mesela. Veya ülkemiz içinde 3-5 şehir dolaşmışız. İşte öğretmen kardeşlerimiz bu özelliği de var aslında. Çeşitli tayinlerle 3-5 vilayete, 10 vilayete bazen 3'er 5'er yıl geziyor, dolaşıyor oralarda eser meydana getiriyor öğrenciler yetiştiriyor ve oraya gittiğinde bir vakıf, dernek hizmetlerine bakıyorsunuz yol, çeşme, köprü vesaire ve bir takım hizmetlerin bir derneğe kurulmasına vesile oluyor bakıyorsunuz orada bir okulun imhatip listesi yapılması, bir öğrenci yurdu yapımı Kur'an-ı Kerim kursu binası yapımı gibi hizmetlerde bulunuyor 3-5 şehirde bu gibi hizmetlerin olduğunu düşünelim. Vefat edip gittikten sonra da ona ait olan bu eserlerden meydana gelen ecri melek yine kayda devam ediyor. Yani yeryüzüne bakıldığı zaman dünya gezegeninde o şahsa ait olan sevap getirecek neler varsa bunların hiçbirisi zayi olmaksızın kendisi mezara gitmiş. Belki ee, artık kemikleri bile kalmamış Üç, bir asır, iki asır geçmiş ama ona ait olan eser hala ayaktaysa, insanlar bundan istifade ediyorsa Ezir de ona akışa devam ediyor ve dolayısıyla sürekli bu güzel ameller arkadan gelen sevaplar sebebiyle daha önceden birçok günahları olsa bile hatta günahları sevaplarından çok fazla olsa bile arkadan gelen bu sevaplar ilave edildikçe günahların önüne geçer. Belki cehennemlik durumda olan bu kardeşimiz imanlı gitmek şartıyla cennetlik hale dönüşür. Mezardayken bunlar devam eder gider. Yani elhamdülillah yüce dinimiz buna benzer yollarla insanları müminlerin önüne açmış, onları hizmete teşvik etmişti. İşte öğretmen, muallim kardeşlerimiz de böyle bir eğitimin içindeler. Bu hizmetler devam ettikçe e, hayatta olan öğrencileri bu e, onlara sevabı kazandırır. Onların da yetiştirdikleri devam ettirdikleri hizmetlerden izir almaya devam eder. Efendim burada sohbetimizi noktalarken, hepinize hayırlı günler ve geceler dileriz. Hoşça kalınız.